Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Salatu ve ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Efendim bugün Pencereler Risalesinden 26. Pencereyi paylaşacağız inşallah. Ustad bu pencereyi bir haşiye koymuş. Şu pencere umumi değil. Ehli kalbe ve ehli muhabbete hususiyeti var. Ehli kalbe ve ehli muhabbete hususiyeti var. Kalp yönü ağır basan, duygusal yönü ağır basan muhabbet ehli insanlara daha çok hususiyeti var. Yani Risale-i Nur'da daha çok mantık, mahkeme, istidlal yöntemi ele alınıyor. Burada da aslında aynı yöntem, aynı metotla gidiliyor ama demek ki daha çok ehli kalbe bakan, ehli muhabbete bakan bir yönü var. Çünkü konusu aşk, muhabbet. Şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler, bir cemali sermediği cilvelerinin bir nevi gölgeleri olduğunu gösterir. Evet. Diğer yüzü gölgelerdi yani bir anlamda. Dolayısıyla bazı şeylerin gölgelerini biz müşahede ediyoruz. Burada ifade edilecek daha sonra. Cenab-ı güzel isimlerinin tecellilerinin gölgelerinden ibaret bütün kainat. Hakiki hakaik eşya esma ilahiyedir diyor başka bir liste hazretleri. Evet. Dolayısıyla bu mevcudatta bir görünüp bir kaybolan güzellikler mecmuası var. Çeşit çeşit güzellikler. Evet, bunlar bir cemal-i sermediğinin, yani hiç değişmez, bitmez, ebedi bir güzelliğin gelip geçici gölgeleri yeryüzünde. Şu mevcudat, şu kainatın mevcudatı yüzünde tazelenen ve gelip geçen cemaller ve hüsünler. Mesela bir insan çocukluk, gençlik döneminde bir gül çiçeğine benzerken ihtiyarlıkta yavaş yavaş uyuşmuş kış çiçeğine benzemeye başlamasını üstad örnek veriyor başka yerde. Evet. Dolayısıyla bir insanda, insanın hayat aşamalarında bir görünüp, bir solup kaybolan güzelliğe muhatabız. Kendimizde de bunu müşahede ediyoruz. Diğer canlılarda da müşahede ediyoruz. Bir baharda Gelip yazın olgunlaşan ve güzün yine sönüp kaybolan birçok güzellikle muhatap oluyoruz. Bunlar neyi gösteriyor? Aslında bu gelip geçici güzelliklerin arasında gelip geçmeyici her daim ezeli ebedi olan Cenab-ı ebedi güzelliklerini bize gösteriyorlar. Onların gölgeleri hükmündeler. Evet, ırmağın yüzündeki kabarcıkların parlayıp gitmesinden sonra, Arkadan gelenlerin, gidenler gibi parlamaları daimi bir şemsin şualarının ayneleri olduklarını gösterdiği gibi. Bir ırmağa bakıyoruz, akan bir ırmağa, ışıksız bir kesim, bir noktaya gelince ışıklanıyor, bir müddet sonra ışık kayboluyor. Demek ki bu ışık suyun, ırmağın kendisinden kaynaklanmıyor. Dışarıda harici bir güneş var, bir ışık kaynağı var, onun görüntüleri ışıltı ve pırıltı kendisini gösteriyor. Dostlar akan bir nehrin üzerindeki bu ışıltı ve pırıldılar bir noktada ışıldayıp pırılıyor, bir noktadan sonra ışıltısını ve pırıltısını yitiriyorsa eğer, bu ışıltı ve pırıltı kendisine ait değildir. Gökteki daim parlayan bir güneşin göstergesidir. Aynen bunun gibi seyyal zaman ırmağında seyyar mevcudatın üstünde parlayan lemaat cemaliye dahi bir cemali serme diye işaret ederler. Ve onun bir nevi emareleridirler. Evet. Biz bazen güneşi göremiyoruz. Aydınlığından güneşin varlığını fark ediyoruz. Ya da düşünün, dünyanın gece tarafında güneşle doğrudan muhatap olmuyoruz. Aydaki güneşin, nurunun bir, güneşin ışığının bir gölgesi olan, Aydaki aydınlığı görüyoruz. Dolayısıyla güneşle öyle tanışmış oluyoruz. Fakat o ayın aslında ışıksız bir cisim olduğunu anladığımızda bu ışıltının, bu pırıltının, bu nurun bir başka yerden e, tahsil edildiğini, alınıp bize nakledildiğini izah ve ispat eder. Demek ki kainata baktığımızda da böyle gelip geçici ışıltılar ve pırıltılar görüyoruz. Sonra o şeyler kayboluyor, sönüyorlarsa... Bu ışıltı ve pırıltı onun sahici, kendi malı değildir. Birisinden alıp bize naklediyordur. Evet, kainata ile bu gözle bakmak lazım. Üstad bu misali birçok yerde kullanıyor. Mesela bir su damlası içerisinde bir güneş görüyoruz ışıltısı, pırıltısıyla. Halbuki suyun ne rengi vardır ne de ışığı. Dolayısıyla buradaki ışıltı, pırıltı ve renk cümbüşü bir güneşten akistir aslında. Dolayısıyla insan güneşi keşfettiğinde asıl o ışıltının pırıltının parıltının kaynağını bulmuş oluyor. İşte kâinata baktığımızda da her şey böyle aslında. Her şeyi bazı güzellikler keşfediyoruz, buluyoruz. Ama o güzellikler onun malı değil. Harici bir güzelden onunla bir yansımadır, bir gölgedir. Evet, işte insan kâinata bu gözle baktığımızda bu gelip geçici e, mevcudat e, selinin nehrinin üstünde zaman nehrini. Onun üstünde parlayan o güzellikler, o ışıltılar, pırıltılar yüksek, yüce ve ebedi bir güneşin tecellilerinden, gölgelerinden ibaret. Evet, demek ki gördüğümüz bütün güzellikler perde arkasındaki göremediğimiz o muhteşem güzelin isimlerinin cilvelerinden, tecellilerinden, tezahürlerinden ibaret. Hem, bir başka veçine geçiyor Üstad Hazretleri burada, hem kainatın kalbindeki ciddi aşk bir maşuku la yezali'yi yezali gösterir. Evet, kainatın kalbinde bir aşk var. Birazdan bunu biraz da tafsir edecek. Kainatta bir sevme diye bir şey var. Bir aşk var. Sevgi denen bir şey var bütün kainatta. Altyazı kainatın kalbi aşk bir anlamda. Evet, bu neyi gösteriyor? Bir maşuku göz. Aşk varsa maşuk vardır, sevgi varsa sevilen vardır. Evet, fakat bitmez, tükenmez, sönmez, gaip olmaz bir güzeli gösteriyor. Evet, ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle. Ne vardır elmada? özellikle çekirdeği itibarıyla ağaçta ne varsa hepsi vardır. Tersine düşünebiliriz Çekirdekte ne varsa ağaçta vardır bir anlamda. Evet çekirdek ağaç ağaç çekirdeğin münasebetiyle işte çekirdek ağaç ağaç meyve, dolayısıyla meyvenin içindeki çekirdek münasebetiyle iki yönlü olarak mevzuya bakılabilir. Evet ağacın mahiyetinde olmayan bir şey esaslı bir surette meyvesinde bulunmadığı delaletiyle şecere-i kainatın hassas meyvesi olan nev insandaki ciddi aşk-ı gösterir ki bütün kainatta fakat başka başka şekillerde hakiki aşk ve muhabbet bulunuyor. Evet. Kainatta ne varsa kainatın çekirdeği olan insanda var. İnsanda kuvve-i hafıza var. Kainatta mahfuz var bir anlamda. İnsanda kuvve-i hayaliye var. Kainatta alem-i misal var. Tarzında insanda kalp var, kainatta arş var. Evet. Bunlar birbirine muadil, birbirini ihsas eden şeyler. Dolayısıyla insan kainatın bir anlamda bir haritası. Dolayısıyla küçük ölçekte de olsa kainatta ne varsa insanda var. Ya da insan kainatın bir misal musaggarı, yani minyatürü, minyatürde ne varsa aslında da o vardır. İnsanda aşk denen bir şey var. İnsan, i̇nsan güzeli görüyor, seviyor, hayran oluyor. Mükemmele görüyor, yine bir çeşit muhabbetle, hayranlıkla ona bağlanıyor. İnsan iyiliği görüyor, iyiliğe karşı tam mukabil bir şükran ve minnet hissi duyuyor. Bunlar hep muhabbetin, aşkın şubeleri aslında bir anlamda. Bu insanın kalbinde var. Eğer insanda bu varsa kainatta da buna muadil bir aşk var ifadesini kullanıyor Üstat burada. Öyleyse kalbi kainattaki şu hakiki muhabbet ve aşk bir mahbubu ezeliği gösterir. Evet. İnsanın kendisinde bulduğu ve kainat ölçeğinde bunu teorik olarak işte ise değerlendirdiği bir aşkla karşı karşıyayız. Aşk varsa elbette maşuk da vardır. Evet. seven var, sevilen var. Evet. Dolayısıyla kainattaki her şey, sevilmeye layık ne kadar şey varsa hepsi aslında gölgeden ibaret ya. O zaman bu gölgenin aslı nedir? Aslına ulaşmak gerek. Dolayısıyla insan ve bütün mahlukat, aslında bütün mevcudat bir anlamda, bir aşk, bir şevk, bir cezbe, cazibe içerisinde, bunun arkasında, her şeyin arkasında hükmeden, bütün güzelliklerin asıl kaynağı olan, bir mahbube ezeli ebedi bir sevgili olmalı. Aklen bu zaruri. Evet. Dostlar kainatın adı, kalbine baktığımız zaman o kalpte o maşukun tecellilerini görüyoruz. Bir başka nokta. Hem kainatın sinesinde çok suretlerde tezahür eden incizaplar, cezbeler, cazibeler Ezeli bir hakikati cazibedarın cezbiyle olduğunu hüsyyar kalplere gösterir. Ancak işte uyanık kalpler görebilir. Bunu bazı şeyler aklen anlatmak zordur. Yani balın tadını ancak tadan bilir. Onu anlatamazsınız, kelimelere dökemezsiniz. Aynı şekilde aşk da kelimelere dökülebilecek bir şey değil. Aşk yaşanır. Evet. Onun için bu mevzu üstad işte ehli kalbe ehli muhabbete hususiyeti var diye ifade ediyor bu parçayı. Ve bu gibi konuları ele aldığı yerlerde hep akıldan ziyade kalbe bakar diye ifade ediyor. Çünkü insanın aklı tek bilgi kaynağı değildir. Kalbin de önemli bir bilgi kaynağı olduğu Aşiker. Evet. Çünkü kelimelere dökemediğimiz, öyle şeyler var ki yaşadığımız. İşte kainatta yine hem kainatın sinesinde çok suretlerle tezahür eden incizaplar, cezbeler, cazibeler... Yani mesela bir en küçük birim olarak atomda baktığımızda müthiş bir çekimle karşı karşıyayız. Bunlar ise kainat çapında ortaya çıkışı genel çekim kanunu olarak ifade edilen şey. Kanun dediğimiz şey, kainatta bakıp müşahede ettiğimiz, onu formülize ettiğimiz şey. Yani kainattaki aslında cazbenin ve cezbenin bu tespitinden ibarettir. Kanun dediğimiz, yasa dediğimiz şeyler. E kainatta böyle birbiriyle alakalı o kadar çok mevcudat var ki, aşkı kimyevi tabirini kullanıyor bir yerde de. Yani kimyasal maddeler arasında bir aşk var. Bir cazibe var. Bir cezbe var. İşte bu eşyanın birbirine karşı bu aşık hane tavırlarının arkasında baktığımızda da tüm kainatı kuşatan bir muhabbetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bu muhabbetin mahiyeti nedir, hakikati nedir diye düşündüğümüzde bunun arkasında cazibedar bir hakikat var. O da... Cenab-ı Hakk'ın esmasının tecellilerinden ibaret bir hakikat. Evet. İşte hüşşer kalpler bunu görüyorlar. Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşif ve velayetin ittifakıyla yani mahlukatta mahlukat hassastır. Yani bazı şeyler fark edebilecek hissedebilecek durumdadır. Bütün yaratılmışlar. Hatta bir anlamda cansızların bile böyle bir hassasiyeti var. Onlar da Cenab-ı hayat sıfatından hissederler. Evet. Böyle mahlukatın hepsinde var. Böyle hassas bir şey, durum. Yani kainattaki bazı fark edebilmek, hissedebilmek. Ama tabi şuur sahiplerinde en ziyade var. Şuur sahiplerinin içerisinde de özellikle kalbi hüşyar olanlar bu konuda en büyük payı alıyorlar. Yani aklımızla göremediğimiz birçok şeyi kalbimizle hissedebiliyoruz. Kalp konusunda da ihtisas peyda etmiş. Ve bu konuda kalplerini egzersizlerle daha bir hassaslaştırmış insanlar elbette bu kainattaki muhabbeti çok daha yakinen hissediyorlar, yaşıyorlar. Hem mahlukatın en hassas ve nurani taifesi olan ehli keşif ve velayetin ittifakıyla velizatlar dediğimiz bizim gönlümüz, gözümüzün önündeki perdenin de arkasını görebilen insanlar ittifakla aynı noktaya parmak basarak zevk ve şuhuda istinat ederek zevk dediğimiz hazretleri tadarak Yaşayarak bilen, bilmek demekse o. Şuhud, gözle göz, görmek gibi kalbiyle müşahede eden insanlar, zevk ve şuhuda istinad ederek, bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine tecellisine mazhar olduklarını. Bir Cemil-i Zülcelal'in cilvesine tecellisine mazhar olduklarını. Yani haşmetli bir güzel var. Onun güzelliği bütün kainatta kendisini hissettiriyor. Ve onlar bu güzelliği Hissediyorlar ve ona karşı aşkla doluyorlar. Ve o celil Cemal'in kendini tanıttırmasına ve sevdirmesine zevk ile olduklarını. İşte bu kadar güzelliklerle, yani muhteşem güzellikler sergisi yeryüzü bir anlamda. Cenab-ı Hak en vayi türlü güzellikleri sergiliyor kainatta. Gözümüze hitap eden güzellikler ayrı, kulağımıza hitap eden güzellikler ayrı. Damağımıza hitap eden güzellikler ayrı, burnumuza hitap eden güzellikler ayrı ve insanın birçok manevi latifeleri, duyguları var, adı konmamış. Bunların her birinin ayrı ayrı güzellikleri var, muhatap olduğu güzellikler ve insan adeta vücudundaki bütün bu cihazat ve latifeler sayesinde kainattaki bütün güzelliklere muhatap olabilecek keyfiyette bir canlı insan. İnsanın vazifesi adeta bu kainat denilen bu güzellikler sergisinde bir seyircilik ama şuurla her bir şeyi fark edebilecek ve muhabbetle her şeyin arkasındaki o güzelliği keşfedip ona bağlanabilecek bir kapasitede insan. bu herkeste potansiyel olarak var ama herkeste aktif olarak bulunmayabiliyor. İşte ehli keşif, ehli velayet, zevk ve şuurdayıstırdan efendim kainatı eden nurani insanlar bunları görüyorlar. Kainatta Cenab Hakk'ın adeta güzelliklerinin sergilendiği, kainatın ondan ibaret olduğu neredeyse e, ruh halini elde ediyorlar. Evet. Ve o Celilü Zülcelal'in kendini tanıttırmasına ve sevdirilmesine, tanıttırılmasına ve sevdirilmesine zevkle muhtali olduklarını müttefikan haber vermeleri yine bir Zat-ı Vacibü'l Vücud'un bir Cemalü Zülcelal'in vücuduna ve insanlara kendini tanıttırmasına katiyen şehadet eder. Evet. Ve kainat baştan sona Cenab-ı Hak'ın isimlerinin ihtişamlı tecellileri gözler kamaştırıyor. Akılları hayrette bırakıyor. Ve insanları kendine adeta bağlıyor, mest ediyor. Buna neyi gösteriyor? Güzelliklerini sevgiliyor Cenab-ı Hak. Tanınmak, bilinmek ve sevilmek istiyor bir anlamda. Tanınmak, bilmek ve sevilmek istemesine karşı tanımakla, sevmekle, bilmekle, Hayret ve hayranlıkla mukavele eden insanlar demek ki bu vazifeyi görüyorlar. Değilse adeta muhteşem bir sergi sarayında aylak aylak dolaşan serseriler hükmüne geçiyor insanlar. Evet. Bununla alakalı Üstad Hazretlerinin 32 sözde anlatmış olduğu bir kısım var. Onu kısaca buraya ilave etmek istiyorum. Vedud ismine masar olan yani Vedud ismi gene bakın sev, seven ve sevilen olmasını ifade eden bir kelime. İki yönlü. Vedud Cenabak. Vedud ismine masar olan muhakkikin evliya bütün kainatın mayesi muhabbettir. Bütün kainatın mayesi muhabbettir. Yani kainat sanki muhabbet mayasıyla mayalanmış diyorlar. Bütün mevcudatın harekatı muhabbetledir. Niye mevcud hareketli? Aslında bir Efendim, muhabbetle hareket halindeler. Yani Hazreti Mevlana gibi mesela. Kainatın muhabbetle döndüğünü görünce kendisine kalkıp dönmeye başlıyor. Yani bu açıdan bakınca kainat baştan sona zerreleriyle, küreleriyle birer mevlevi gibi aşkla dönüyor denilebilir. Bütün mevcutattaki incizap ve cezbe ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Yani gözümüzün önündeki bu çekimler, kucaklaşmalar adeta. Bu muhabbetin neticesidir demişler. Onlardan birisi demiş ki, Felek mest, melek mest, yani kainat mest, melekler mest, nücüm mest, yıldızlar da mest, semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasır mest, nebatat mest, şecer mest, beşer mest, zeraser, zihayat mest, dama zerratı, mevcudat, beraber mest, mest test diye faresi bir beyt. Yani kainatın her şeyi, her şeyle mest halinde. Üstad şöyle özetliyor bu cümleyi. Yani muhabbet-i ilahiyenin tecellisinde ve o şarabı muhabbetten herkes istidadına göre mesttir. Evet. İnsan bu muhabbeti hissettiğinde işte kalben o mest halkasına o da katılıyor. O da mest oluyor. Şarabı muhabbet deniyor o yüzden her şeyi bırakıp Hazreti Mevlana gibi dönüyoruz onun aşkıyla, şevkiyle. Evet bu ehli kalbe mahsus bir şey ama ucundan hissedebilmek için üstat bize bazı ölçüler vermiş. Onları paylaşmış olduk. Devam edelim. Hem kainat yüzünde ve mevcudat üstünde işleyen kalemi tahsin ve tezin, o kalem sahibi zatın esmasının güzelliğini vazıhan gösteriyor. Kainata baktığımızda ya bir tablo gibi değerlendirebiliriz efendim. Bu tabloda bir kalem mi işliyoruz? Ana hatlarını belirtiyor, düzenliyor. Diğer taraftan muhteşem bir fırça aletle renklerini tespit ediyor. Bir resme baktığımızda biz o fırça darbelerini ve kalemin izlerini görmesek de böyle bir şey işlenmiş. Onu görebiliyoruz. O sanatın arkasında aklımız onu görüyor. Evet. O kainattaki bu muhteşem güzellikler tablosu ve sanatlar galerisi onların arkasında muhteşem bir kalemin ve fırçanın iş görmüş olduğunu anlıyor. Hatta her dakika bu dinamik bir süreç yeniden yeniden sürekli o kalem ve fırçanın izini ve eserini görüyoruz. Güzellikler birbiri ardınca resmi geçit yapmaya devam ediyor. Hele de bahar sayfasında. Evet. Dolayısıyla bu güzel kainatın arkasında çok güzel bir kalem, çok muhteşem bir fırça işliyor. Dolayısıyla adeta onun gölgeleri, onların tecessüm etmiş hali. Yani lütuf tecessüm etmiş, mesela nimet olarak karşımıza çıkıyor. Adeta Cenab-ı Hakk'ın güzelliği tecessüm etmiş, karşımıza çiçekler şeklinde çıkıyor. Ve selam. İşte kainat yüzündeki cemal ve kalbindeki aşk ve sinesindeki incizap ve gözlerindeki keşf ve şuhut ve heyatındaki hüsn ve tezzinat pek latif nurani bir pencere açar. İşte bu da basamak basamak kainatı bize şerh etti. Kainat çapında efendim insanların mahiyeti çapında işte evliyaullah'ın keşfleri çapında bu da gözümüze konmuş olan gözümüzün önüne konmuş olan bu muhteşem sergi çapında bir alemin açtı bize bu pencereyle. Yani nurani bir pencere. Bu pencereden Cenab-ı Hakk'ın esmasının güzelliklerini an be an seyrediyoruz. Birbiri peşi sıra. Gözlerimiz kamaşıyor. Akıllarımız hayrette kalıyor. Kalbimiz muhabbetle doluyor. Yani kainattaki her şey bir anlamda baktığımızda mesela bir gül çiçeğindeki güzelliğe bakıyoruz. Onun arkasında bahar var. Bahar olmasa gül çiçeği olmayacak. Baharın arkasında güneş sistemi var. Güneş sistemi olmasa Tam da bu tarz bir güneş sistemi olmazsa o çiçek varlık sahasına çıkamayacaktı. Demek ki o güzeli, güzelce karşımıza çıkarıp yüzümüze güldüren, manzume ı şemsi tanzim eden zattır. Hangi çiçeği alsanız aynı şekilde izini takip ederek gittiğinizde arkasında cana bakın isimleriyle, sıfatlarıyla, icraatıyla karşılaşıyoruz. Evet. Üçşer olan akıl ve kalp bunu görüyor. Onun ile bütün esması cemile, bir cemil zülcelali ve bir mahbubu la ve bir mabudu lem yezali'yi olan akıl ve kalplere gösterir. Bu kadar önümüzde, bu pencereden baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın güzel olan, Cenab-ı Hakk'ın haşmetli güzelliği karşısında onun asıl sevgilinin ne oldu? İnsan neyi seviyorsa aslında biraz takip ederse sevgisi ona ulaşacaktır. İşte çiçekteki sevgi nasıl az önce arz ettiğimiz gibi ona ulaştı. Mesela bir elmadaki sevgi de elma da yine bahar tezgahına ihtiyaç duyuyor. Onun için yine güneş sistemi tezgahına ihtiyaç var vesaire Dolayısıyla neyi seviyor, neyin peşine düşüyorsak aslında hepsinin cennabaktan birer yansıma oldu. Dolayısıyla gölgelere takıldığımızı gösteriyor bu. Gölgeleri görünce bunun gölge olduğunu fark ettiğimiz anda aslına o gölgenin aslına insan dönmesi gerekiyor ki o da cennabakın isimleridir. Dolayısıyla insan sevecekse onu sevmeli. Gerçek sevgili o. Ölüp gitmeyen sevgili o. Güzelliği, çirkinliğe inkılap etmeyen sevgili o. Yoksa bizim bütün sevdiklerimiz bir bahar sonra sönüp gidiyorlar. Mesela şunun lale dönemi. Her taraf bir iki hafta öncesine kadar muhteşem lalelerle doluydu. Şimdi laleler sönüp gidiyorlar. Demek ki güzellikleri fani. İnsan içi gidiyor bunu Ama bilsek ki o laleleri gönderen Cenab-ı Hak'tır. Onun güzelliği bakidir. İnşallah daha nice laleler bize gönderecektir. O zaman hüznümüz de en azından iniyor. Ve gölgeden kurtulup asla yapışmış oluyoruz. Evet bunlar hüşyar akıl ve kalplere görünüyor. İşte insan da gaflet perdeleriyle sarılmış. Hele de günümüzde maddi felsefenin ders şeklinde bize talimiyle gözümüz o kadar bu konuda perdelenmiş ki bunları bazen göremiyoruz. Onun için yeniden Kur'an'ın bize öğrettiği tarzda hadiselerin gerçek yüzünü keşfettiğimizde bu perdeler yırtılıyor ve arkasında bütün ihtişamıyla Cenab-ı Hakk'ın sanatı, esması kendisini gösteriyor. Bunun için de sürekli gaflet perdesini yırtmak için tefekkürü eksersizler yapmak gerek. Risale-i Nur baştan sona bunun yolu ve yöntemi zaten. İşte ey maddiyat karanlığında, Evham zulümatında, boğucu şüphehat içinde çırpınan gafil, kendine gel, insanete layık bir surette yüksel, şu dört delikle bak, cemal-i vahdeti gör, kemal-i imanı kazan, hakiki insan ol, cemal-i vahdet. Yani kainattaki bütün o tek tek tek tek olan güzelliklerin hepsinin aynı yerden geldiği insan düşününce hepsine olan hayranlı tek bir zata dönüyor. Bu da cemal-i vahdet olarak kendini gösteriyor. Kainatta güzellik namını ne tanıyorsak hepsi tek bir kaynaktan geliyor. Yani mesela güneşi insan tanımasa her şeydeki pırıltılar, ışıltıları gördüğünde onlara aşık olacak. Ama bilse ki gökteki güneşten geliyor bütün ışıltılar, pırıltılar. Bütün gücüyle, kuvvetiyle ona dönecek, ona hayran olacak. Evet, mesela kainattaki bütün güzelliklerin kaynağı efendim ebedi güzel olan Cenab-ı Hak'tan birer yansımadır. İnsan gafletten sırılığında bunu görüyoruz. Kendine geliyor. Kendine gel, insaniyete layık bir surette yüksel, şu dört delik ile bak, cemal vahdeti gör, kemal imanı kazan, hakiki insan ol. İnsan asıl mahiyeti bu. İnsan bu kainata cenab Hakk'ın bu kemalatını keşfetmek, bu güzelliğini e, anlayıp hayran olmak ve bu kadar ikram insanla el bebek, gül bebek beslenmek durumuyla cenab Hakk'ın rahmetini keşfetmek üzere gelmiştir. Dolayısıyla insan güzelliğe meftun bu kalbiyle kainata tezahür eden güzeli, güzelliği görecek ve onun asıl kaynağına ulaşacaktır. Ve insanın vazifesi o zaman tahakkuk edecektir. Kainat muhteşem bir kitap. insan onun okuyucusu. Kainat, kainat muhteşem bir sergi, alem. insan bunun anlayışlı ve muhabbetli bir muhatabı. Evet insan hakiki vazifesi bu. İnsan bu vazifesini yaptığında hakiki insan oluyor. Evet, Cenab-ı Hak bu muhabbeti kalbimizde inşallah yerleştirsin ve bu muhabbeti arttırmak için kainata bakan kullarından eylesin Cenab-ı Hak bizi sevsin kensini bize sevdirsin inşallah Sumhan kela'il mela'na illa ma'alim tene inne kent alimun hakim wa akhiru da'wan al hamdulillahi Rabbi alaamin alfatih